...daha modern bir kara Karagöz'üm. Daha modern olur. Evvel Akrep ve kovanın içinde... ...Kalbur Hipermarket'te bir Karagözlü Hacıvat varmış. <gülüyor> Bunlar hayal kardeşinden insanlara seslenir... ...onlara tebessüm saçarlarmış. Gel zaman git zaman teknoloji ilerlemiş... ...insanlar Karagözlü hacivatı izlemeyi bırakıp... ...televizyona, sinemaya koşmuşlar. Bizimkiler Ramazan'dan Ramazan'a hatırlanır olmuşlar. Ama günün birinde onlara Dünya Radyo'dan...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 Dün kötü bir gün geçirdim daha kendime gelemedim öyle mi karagözün hayırdır ne geldi başına. Dün bir lokantaya girdim. Oturdum siparişimi verdim. Yemeğim geldi. Ben dan kaşığı daldırmışken... ...birden baktım flaşlar patlıyor. Etraf gazetecilerle doldu taştı. Ortalıkta bir telaş, uğultular, sesler... ...ödüm patladı ne oluyor dedim. Bak şimdi ben de merak ettim. Baktım oturduğum yerden bir şey göremeyeceğim. Kalktım yaklaştım. Bir gazeteci soru soruyor masada oturan adama. Meğer ünlü bir iş adamıymış oradaki. Hmm, anladım. Baktım gazeteci diyor ki... Bu kriz ne kadar sürer? Eyvah dedim kriz çıkmış. Kriz mi? Allah Allah. Ne zaman çıkmış? Nasıl çıkmış? Ben de aynen bunları sordum gazeteciye. Eee ne dedi? Şimdi çıktı dedi. Onun haberini yapıyoruz. Hemen dedim kriz piyasayı allak bullak etmeden... ...borsadaki üç kuruşumu kurtarayım. Attım kendimi dışarı. Önce borsaya sonra bankaya gittim. Anlayacağın yapılması gereken her şeyi yaptım. İyi etmişsin kara gözüm. Hemen öyle acele karar verme. Sen bir de sonunu dinle. Girelim bakalım. Sonra dedim ki yemeğim yarım kaldı. Yazık gideyim bari devam edeyim. Güzel fikir efendim. Girdim tekrar lokantaya. Ben de tabii keyifler gıcır. Ağzım kulaklarımda oturdum masaya. Baktım ortalık bir garip. İş adamları kahkahadan kırılıyor... ...gazeteciler yüzlerini dökmüş... ...her biri telaşlı... ...telefonların biri açılıyor... ...biri kapanıyor... Öğrenebildin mi bu sefer ne olmuş? Öğrendim öğrendim... ...kalktım masadan yaklaştım yine bir gazeteciye... ...dedim ne oldu kardeş... ...dedi ki kriz miriz yokmuş... Eyvah eyvah... Eyvah ki ne eyvah... ...sevinsem mi üzülsem mi bilemedim... Tabii kafamın tası attı. Nasıl olur dedim? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Dur dedi beyamca. Dalga geçtiğimiz yok. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Ne yanlış anlaması dedim? Şu gördüğün eş adamı meğerse kerevizi pek severmiş. Garson gelip siparişi sorunca menüde kereviz var. Bütün çeşitlerini getir demiş. O bu kara gözüm. Ben bir şey anlamadım. Dur acele etme acivat. Lafın sonunu dinle. Gazetecinin biri de kerevizi kriz diye anlamış. O yüzden de kriz var diye ortalığı ayağa kaldırmış. Eyvah eyvah. Gördün mü? Olan sana oldu. Olan benimle birlikte haberi duyan herkese oldu. Tabii ben yine koştur koştur borsaya gittim. Hissemi tek satın aldım. Meğerse o arada borsa tavan yapmamış mı? Gördün mü bak. Oradan da bir zarar ettik. Bankadaki parayı tekrar eski haline koyunca oradan da bir zarara girdik. Vah vah vah vah vah vah <gülüyor> vah vah vah vah ne vah vah. Aç bir aç kalmışım. Yemeğim ziyan olmuş o da cabası. Yaa. Doğru. O da var. Gittim lokantaya. Belki dedim masam duruyordur. Nerede? Garson bir bardak su getirdi. Oturup üstüne soğuk bir su içtim. Ne yapacaksın Karagöz? Elden başka bir şey gelmez. Gelmedi zaten. Bu da bana ders olsun. Kendi kulağıyla duymadığına inanan benim gibi olsun. Olan olmuş. Giden gitmiş. Geçmiş olsun. Olsun bakalım Hacı Cavcav olsun. Haydi bakalım. Fazla sıktım dinleyicileri. Bana müsaade ola. Efendim...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 Bari şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya. Şşşt gürültü yapmayın stüdyodayız.